Tavafın namazdan daha çok sevap olması hadisesi bunlar yine ibadet konusuna giriyor. Yine tabu değil mi? Tabudi konulardır. Ee, bunu benim veya senin demenle olacak bir hadise değil. Bu konuda ne var? Bir hadisi şerif var. Gökten 120 sevap iniyor. Bunun 60'ı tavaf edenleredir. 40 tanesi namaz kılanlara 20 tanesi de işte Kabe'yi seyredenler diyelim. Veya orada istiğfar eden, oturan kişiler. Hadis-i şerif bunu ayarlamış. Yarısı tavaf edenlere, kırkı namaz kılanlara, efendim yirmisi de diğer insanlara denmiş. O halde bu ayarlamayı yapan Resulullah Aleyhisselam'dır. Ancak biz şunu söyleriz. Metaf alanı çok dar. Bugünlerde hele hele çok sıkıntılı. Siz diyelim farz olan bir tavafı yaptınız, yeteri kadar da tavaf yaptınız ama diğer kardeşleriniz var, onlar henüz farz yerine getirmedi. Baktınız sıkıntı var, geçin namaz kılın. 40 sevap namazda var ama bu iyi niyetinizden dolayı Cenab-ı Hak onu belki de 10 binle çarpacak, 40 bin efendim 400 bin, 500 bin şeklinde size ne yapacak? İkramda bulunacaktır. Yeter ki niyetiniz halis olsun. Yeter ki bir Müslüman kardeşim rahatça ibadetini yapsın diye bir düşünceye sahip olmaya çalışın.